Yirmi altıncı lem'a İhtiyarlar Lem'ası Yirmi altı rica ve ziyâ-i teselliyi camidir. İhtar Her bir ricanın başında, manevi derdimi gayet eliyim ve sizi müteessir edecek derecede yazdığımın sebebi, Kur'an-ı Hakim'den gelen ilacın fevkalade tesirini göstermek içindir. İhtiyarlara ait bu lem'a, üç-dört cihetle hüsnü ifadeyi muhafaza edememiş. Birincisi, sergüzeşti hayatıma ait olduğu için, o zamanlara hayalen gidip, o halette yazıldığından, ifade, intizamını muhafaza edemedi. İkincisi, sabah namazından sonra gayet yorgunluk hissettiğim bir zamanda, hem sür'ate mecburiyet tahtında yazıldığından, ifadede müşevveşiyet düşmüş. Üçüncüsü, yanımda daim yazacak bulunmadığından, yanımda bulunan kâtibin de Risale-i Nur'a ait dört beş vazifesi olmakla, tasihatına tam vakit bulamadığımızdan, intizamsız kaldı. Dördüncüsü, telifin akabinde ikimiz de yorgun olarak, manayı dikkatle düşünemeyerek, gayet sathi bir tasihle iktifa edildiğinden, tarz-ı ifadede elbette kusurlar bulunacak. Ali Cenap ihtiyarlardan, ifadedeki kusurlarıma nazara-müsamaha ile bakmak ve rahmet ilahiye boş olarak döndürmediği mübarek ihtiyarlar, ellerini dergahı ı ilahiyeye açtıkları vakit, bizi de dualarında dahil etsinler. Bismillahirrahmanirrahim كَافْحَا يَا عَيْنْ صَاد ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّ اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَّا "Kâl rabbi inni wehana al-azmu minni veshtala al-ra'su shayba. Welem a'kum bi du'a'ika rabbi shaqiyya." Şulem 26 ricadır. Birinci rica: Ey sinni kemale gelen muhterem ihtiyar kardeşler ve ihtiyare hemşireler. Ben de sizin gibi ihtiyarım. İhtiyarlık zamanında ara sıra bulduğum ricaları ve o ricalardaki teselli nuruna sizi de teşrik etmek arzusuyla başımdan geçen bazı halatı yazacağım gördüğüm ziya ve rast geldiğim rica kapıları elbette benim nakıs ve müşevveş istidadıma göre görülmüş açılmış İnşallah sizlerin safi ve halis istidatlarınız gördüğüm ziyaı parlattıracak bulduğum ricayı daha ziyade kuvvetleştirecek işte gelecek o ricaların ve ziyaların menbaı, madeni, çeşmesi, imandır. İkinci Rica İhtiyarlığa girdiğim zaman, bir gün güz mevsiminde, ikindi vaktinde, yüksek bir dağda dünyaya baktım. Birden gayet rikkatli ve hazin ve bir cihette karanlıklı bir halet bana geldi. Gördüm ki, ben ihtiyarlandım gündüz de ihtiyarlanmış, sene de ihtiyarlanmış, dünya da ihtiyarlanmış. Bu ihtiyarlıklar içinde, dünyadan firak ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından, ihtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden, rahmeti ilahiye ilahiyye, öyle bir surette inkişaf etti ki, o rikkatli hüzün ve firakı, kuvvetli bir rica, ve parlak bir teselli nuruna çevirdi. Evet, ey benim gibi ihtiyarlar! Kur'an-ı Hakîm'de yüz yerde, er rahman Rahim Rahîm sıfatlarıyla kendini bizlere takdim eden ve daima zeminin yüzünde merhamet isteyen zîhayatların imdadına rahmetini gönderen ve gaybtan her sene baharı hadsiz nimet ve hediyeleriyle doldurup, rızka muhtaç bizlere yetiştiren, ve zafu acz derecesi nispetinde rahmetinin cilvesini ziyade gösteren bir halık rahimimizin rahmeti bu ihtiyarlığımızda en büyük bir rica ve en kuvvetli bir ziyadır bu rahmeti bulmak iman ile o rahmana intisap etmek ve feraizi kılmakla ona itaat etmektir üçüncü rica bir zaman gençlik gecesinin uykusundan İhtiyarlık sabahı ile uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil binası oldu viran bir haber dediği gibi ruhumun hanesi olan cismimin de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki: Dilbekası hak fenası istedi mülkü tenim. Bir devasız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Haşiye: Yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde hikmeti ilahiye cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hekimi Lokman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm. O vakit birden merhamet-i ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessili olan Peygamber-i Zişan Aleyhissalatu Selamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediyeyi hidayeti, o dermansız hatsız zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yesimi nurlu bir ricaya çevirdi. Evet, ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler! Biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli dalaletten gelen zulumat evhamları ile bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmâıdır. Başta şefiğimiz olan Habibullah Aleyhissalatu selam ile bütün dostlarımıza kavuşmak kalemidir. Evet 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde essebebu kelfa'il sırrınca bütün o ümmetinin işlediği hasenatın bir misli sayfi hasenatına ilave edilen ve şu kainattaki makasıdı âliye-i ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tealisinin sebebi olan o zat Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti ümmeti rivayeti sahiha ile ve keşfi sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsî nefsî dediği zaman yine ümmeti ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlık ile yine şefaatiyle ile ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hatsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulümatı ı berzahiyeden kurtulmanın çaresi, sünnet-i ittibadır. Dördüncü rica. Bir zaman ihtiyarlığa ayak bastığımdan, gafleti idame ettiren sıhatı bedenim de bozulmuştu. İhtiyarlıkla hastalık, müttefikan bana hücum etti. Başıma vura vura uykumu kaçırdılar. Çoluk çocuk mal gibi beni dünya ile bağlayacak alakalar da yoktu. Gençlik sersemliğiyle zayi ettiğim sermayeyi ömrümün meyvelerini bütün günahlar, hatiatlar gördüm. Niyazi Mısri gibi feryat eğleyerek dedim. Bir ticaret yapmadım, nakli ömür oldu heba. Yola geldim lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp nala edip, düştüm yola tenha garip didegiran sine bir yan akıl hayran bir haber O vakit gurbette idim meyusan bir hüzün ve nedametkârane bir teessüf ve istimdatkârane bir hasret hissettim Birden Kur'an-ı mucizül beyan imdada yetişti bana o kadar kuvvetli bir rica kapısını açtı ve öyle hakiki bir teselli ziyasını verdi ki, o vaziyetimin yüz derece fevkindeki si izale eder ve o karanlıkları dağıtabilirdi. Evet, ey benim gibi dünya ile alakaları kesilmeye başlayan ve dünya ile bağlanan ipleri kopmaya yüz tutan muhterem ihtiyar ve ihtiyareler, bu dünyayı en mükemmel ve muntazam bir şehir, bir saray hükmünde halk eden bir sani üzülcelal mümkün müdür ki o şehirde, o sarayda en ehemmiyetli misafirleriyle ve dostlarıyla konuşmasın, görüşmesin? Madem bilerek bu sarayı yapmış ve irade ve ihtiyarı ile tanzim ve tezyin etmiş, elbette nasıl ki yapan bilir, öyle de bilen konuşur. Madem bu sarayı, bu şehri bize güzel bir misafirhane ve ticaretgah yapmış, elbette bize karşı münasebatını ve bizden arzularını gösterecek bir defteri, bir kitabı bulunacaktır. İşte o kudsî defterin en mükemmeli, kık ve cihle mu'cize ve her dakikada hiç olmazsa yüz milyonun dillerinde gezen, nur serpen ve her bir harfinde asgarî olarak on sevap ve on hasene ve bazen on bin ve bazen leyle-i kadir sırrıyla bir harfine otuz bin hasene ve meyve-i cennet ve nuru berzah veren Kur'an-ı mucizül beyandır. Bu makamda ona rekabet edecek kainatta hiçbir kitap yoktur ve hiçbir kimse gösteremez. Madem bu elimizdeki Kur'an semavat ve arzın Halıkü'z-Zülcelalinin rububiyeti mutlakası noktasından ve azameti uluhiyeti cihetinden ve ihâtay rahmeti canibinden gelen kelamıdır, fermanıdır. Bir madeni rahmetidir. Ona yapış, her derde bir deva, her zulmete bir ziya, her yese bir rica içinde vardır. İşte bu ebedi hazinenin anahtarı imandır ve teslimdir ve onu dinleyip kabul etmek ve okumaktır.